Açık Radyo. Açık, Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazete burası. Saat 8.30, 5.00, 7.00 geçiyor. Ve biz Açık Gazete'de şimdi bir vatandaş gazeteciliği denemesi yapacağız. Dinleyicilerimizden Okan Cuntay, hattımızın öbür ucunda. Ve Midilli'de tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nda akıl almaz bir durumla karşılaşmış, onun naklediyor. Ya onlarca şişme botun her saat, her dakika belki yanaşıp kıyılara doğru gittiği mülteci, sığınmacı, göçmen ya da yasa dışı, illegal göçmen söylenen şekliyle biriyin insan dolu bir duruma kendisi tanık olmuş. Şimdi onu birazcık konuşma fırsatımız olacak. Günaydın Okan Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can Bey. Günaydın Merhaba. Evet, yani yazdıklarınız çok tabii hem hiç şaşırtıcı değil hem de çok sarsıcı. Birazcık anlatır mısınız nedir durum? Tabii ki biz cumartesi günü gide geldik. Hatta gemi akşam üzeri yanaştı. Aşağıda güneyde limandan, kuzeyde Molivaso gidecektik. Havada karardıktan sonra o tek şeritli yolda insanlar görmeye başladık ama hani adalı olmadıklarını hemen anlıyorsunuz zaten. Kılık kıyafet ve e, haleti üyelerinden e, ve hani o karanlıkta o aracımızı seyrederken hani neredeyse çarpacağız. Hani nerede duruyorlar, nerede mola vermişler, nerede konaklıyorlar ve e, şaşkınlık içerisinde kalacağımız yere geldik. E, sandık ki hani yani belki o günlük bir şeydi ama devam eden günlerde de gördüğümüz manzara hep aynıydı. E, sabaha karşı karaya insanlar çıkıyor. Biz genellikle adanın kuzey tarafındayız. Kuzey tarafı haritadan bakacak olursanız Türkiye'ye çok yakın. Karaya çıkıyorlar. Gün içerisinde güneye yürüyorlar. Güneyde iki yol var güneye giden. Bir kalyon üzerinden giden yol var. Bir de doğudaki sahil yolundan giden yol var. Ve biz işte sabah sahile yüzmeye gitmek için yola çıktığımızda yaklaşık 100 kişi görüyoruz. Akşam üzeri dönerken bir 100 kişilik kafileler daha görüyoruz. Ve bu cumartesi günü geldik. Hani düne kadar bu hemen hemen her gün böyleydi. Yani çok basit bir hesapla neredeyse binle ile iki bin kişi arasında bir insan trafiği, insan seri var. Günlük. Ve da evet. Yani günlük bin kişi ya da iki bin kişiden bahsediyoruz. Tamam. Bizim hesaplarımıza göre öyle. Çünkü geçen akşam mesela güneş batımında hani çocuklarla birlikte... Yaklaşık 10 ile 20 arasında tam emin değiliz ama hani 10'dan fazla 20'den az botu kendi çıplak gözle görebiliyorduk. Ee, işin asıl ilginci bu bahsettiğimiz taşıma araçları şişme botlar. Yani öyle bir motor işte geldi kıyıya bıraktı Türkiye'ye göre döndü hani bizim aklımızda hep bu imajlar kalmış evet. bir şey yok. Anladığımız kadarıyla rüzgar uygunsa Türkiye'den bırakıyorlar botları akıntı ve rüzgarla kuzey sahillerine çıkıveriyorlar. Zaten etraf şişme bot dolu. Hepsi bir şekilde karaya vurmuş. Can yelekleri, şişme botlar, işte lastik içi şambrel denilen şeyler. Evet. Kaç kişinin karaya çıktığını da gördük. Peki çıplak gözde en az 20 bot görebiliyordunuz. Mesela bir akşam üzeri denizin durgun olduğu bir zamanda diyorsunuz. Yani bu... Ve önemli bir şey de söylemişsiniz Okan Bey. Şişme bot satışlarını, üretimini, ithalatını gibi şeyleri kontrol etsek bütün rakamlar ortaya çıkacak. Yani artık insan tacirleri dediğimiz aracılara da yer kalmamış olduğunu ve şişme botu bulanın kendini olduğu gibi rüzgar ve akıntıya uygun havada bırakıp gittiğini söylüyorsunuz. Bir kere bu çok çarpıcı bir gerçek. Evet. E, Okan Bey müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Bölge halkının tepkisi nasıl bunu gözlemleyebilme fırsatı bulabildiniz mi? Ya da biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki şöyle. Yani bir kere her şeyden önce polis gücü denilebilecek şeyden esamesi okumuyor. Yani ben bir tek polis aracı gördüm. O da Kalyoni'deki karakol gibi bir yerdeydi. Yani etrafta polis de görmedim. Görevli de görmedim. Hiçbir şey görmedim. İnsanlar karaya çıkıyorlar. Bir şekilde üst baş değiştiriyorlar. Yanlarında torbaların içine su girmesin diye getirdikleri kıyafetler var. Onları değiştiriyorlar. Çıkardıkları kıyafetleri can yöneklerine atıyorlar. Sonra yürümeye başlıyorlar. işin ilginci adadaki yerel halkın hiçbir şey şey yaptığı yok. Yani nasıl diyeyim? Gayet doğal karşılıyorlar. E, aralarında bir şey de geçmiyor, bir iletişim de kurulmuyor. İnsanlar güneye doğru giriyorlar. Ada halkı kahvelerinde oturmaya devam ediyorlar. E, bir yardımlaşma da yok. Bazen teknik yol sorulma vesaire var. Biz ilk gün işte yardımlaştık hani bir şey mi yapsak insan şaşırıyor çünkü hani az sayıda çoluk çocuk da görüyorsunuz. E, Su versek şey mi? E, son harita verelim dedik bari. Hani güneye gideceksiniz, buraya gideceksiniz diye e, orada da gayet hani gelen insanlar biliyor da nereye gideceklerini, ne yapacaklarını kendi aralarında gayet organize görünüyorlardı yani öyle çok da şey değillerdi ama dediğim yerel halkın hiçbir şeyi yok bir iletişimi yok yani evet, zaten yok. Yunanistan yok. genelde şimdi kendi sorunuyla daha meşgul tabi peki ben bir de şeyi sormak istiyorum bunlar kesinlikle tabi Türkiye'den geliyorlar ama Suriyeli mi yoksa başka uluslardan başka etnik gruplardan insanlar da var mı? Nasıl o konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Şöyle yani tabii ya yani, konuşma fırsatımız olmadı. Biraz yani kendi hallerinde oldukları için biz de çok şey yapmak istemedik açıkçası. Ama şöyle yani Doğu Asyalıların da olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü gözlerinden anladığımız kadarıyla Doğu Asyalılar da vardı. Ama ağırlıklı olarak ee, Suriyeli, Iraklı diye bir yorum yapabilirim çünkü e, yani içlerinde nadir de olsa bayanların hepsi işte e, türbanlıydı vesaireydi hatta çarşaflı olanlar vardı. E, bir şekilde e, dediğim gibi şeye doğru yürüyorlardı e, Güney'e doğru ama ek, yani kafileler de kendi içinde farklı gruplar var. Mesela genç erkekler var diyelim, e, onların hepsi işte sıp çantalı, daha işte üst baş kıyafet, ayakkabı daha hızlı ilerliyorlar aileler var. çocuklu çantalı insanlar onlar. Daha yerlerinden kendilerini ayırmışlar. Daha farklı yerlerde gölgelerde konaklıyorlar öyle söyleyeyim. Öyle bir kendi içinde gruplar var. Yani buradan yapacağımız yorum belki hani farklı uluslardan da pek çok insanın olduğu. Yani i̇lla tek Suriyeli, Irak'ta diyemeyiz yani. Evet. Yani kafelerde zaten kimseyle muhatap olmuyorlar diyorsunuz. Ve sadece böyle belli bir Destinasyona belli bir güzergahı takip ediyorlar. Peki nereye gittikleri, nasıl gittikleri hakkında bu oradan ben, bizim, bir fikriniz var mı? Bizim tahminimiz Mirilli Adası'ndaki evet. Mitil'in, yani adanın bineyi, başkenti gibi oradaki limana veya oradaki işte karakola. Çünkü birkaç kişiyle konuştuğumuzda polis, polis dediler. Yani hani bir yerel bir otoriteye ulaşmaya çalışıyorlar. Büyük ihtimalle orası hepsinin toplandığı yer. Yarın pazar günü oraya bir seyahatimiz olacak. Hani gittiğimiz zaman bu gözle bakacağız. Yani hakikaten bu kadar insan binlerce insan küçük alanın neresinde toplanıyor biz de çok merak ediyoruz. Onu yani tespit edersek ayrıca size postayı iletmeye çalışacağım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yani birkaç öyle birkaç yüz kişiden değil binlerce belki on binlerce kişinin göçmenin orada hareket halinde olduğunu söylüyorsunuz. Bu tabii gerçekten medyaya pek yansımayan yani yalnız Türkiye'deki genel ana akım medyadan bahsetmiyorum dünyadaki gazeteler ve televizyonlarda da pek bahsedilmeyen bir haber ve böyle birkaç binlerce on binlerce kişinin kaderinden bahsediyoruz ve günlük bir akıştan. Bu fotoğraflarda da eklerseniz Açık Radyo'nun internet web sitesinde de bunları yayınlama imkanı buluruz. Doğrusu çok haber takibini devam ederiz. Başka bir şey eklemek istediğiniz bir şey var mı Okan Bey? Şöyle bir şey son söyleyebilirim yani biz yani normal vatandaş olarak gündeme gelen tabi facialar. işte bot bastırdı şu kadar insan boğuldu, işte şu kadar insanın sahil güvenlik kurtardı insan tacirleri şöyle böyle ama. Onun çok ve çok ötesinde bir sayı gördük biz kendi gözümüzde. O yüzden çok şaşkınız. Yani öyle hani bir bot geçti geçerken battı vesaire öyle onun çok ötesindeyiz şu anda. Yani her saat başı baya sürekli insan çıkıyor buraya karaya yani. Bu çok şaşkınlık verici. Evet. Evet. Okan Bey çok teşekkür ederiz Okan Cüntay Midilli ve göçmenlerin durumu son durumu hakkında bir vatandaş gazeteciliği diyebileceğim çok ilginç bir e, konuşma yaptık pek bilgi yani bir yandan tatil yaparken bir yandan da böyle artık şey farkı e, kalmadı galiba dünyada. Yani sıradan vatandaşlıkla gazetecilik arasında, özellikle sosyal medya aracıyla ve telefonun gelişmesiyle böyle bir durum oldu. Çok teşekkür ederiz ve haberleşmeye devam ederiz umarım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi Görüşmek üzere. Evet, Okan Cüntay'la görüştük. Midilli'de tatil ailesiyle birlikte tatil yaparken inanılmaz bir göçmen akını ile karşı karşıya kaldığını ve hiçbir e, polis e, ya da düzenli devlet müdahalesinin söz konusu olmadığı ve öyle arada tacirlerin de bulunmadı insan taciri denilen e, aracıların da şişme botları atlayan farklı insan, milletlere mensup, etnik gruplara mensup insanların yalnız Suriye'den de değil anlaşılan çeşitli yerlerden, savaştan, kıtlıktan, açlıktan ve krizden kaçan insanların ile beraber nereye gittikleri belli olmayan bir nüfustan, bir insanlık dramından bahsetti. Gönderdiği fotoğraflar var. Birkaç tane Okan Bey'in. Onlarda henüz şey yoktu. insanlı yoktu ama bugün Mithilini'ye gideceğini söyledi. Oradan başka fotoğraflar da gönderebilir. Bunları da internet sitesinde şey yapmak mümkün. Açık gazete